1909, numaralı konu, Hanzale bin Hızyem'in Hazreti Peygamber'in duası sayesinde bazı hastaları iyileştirmesi, evet, Hanzale bin Hızyem bin Hanife şöyle anlatıyor, Dedem Hanife ile birlikte Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştik, Dedem, ey Allah'ın Resulü, benim kimi sakallı ve kimi de sakalsız birçok oğlum vardır, şu oğlum ise onların en küçüğüdür, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber başımı sıvazlayarak, Allah Teala seni bereketli ve faydalı kılsın, diye dua etti ettiler, hadisin ravilerinden Ez Zeyyal şöyle diyor, ben Hanzale'yi gördüm, kendisine getirilen yüzü şiş insanlarla, memesi şişmiş koyunların, Allah'ın ismiyle ve Hazreti Peygamber'in elinin yerine, diyerek şişmiş olan yerlerini eliyle mesh ediyor ve şişlik de iyi oluyordu, Zeyyal şöyle diyor, Hanzale'yi gördüm, kendisine yüzü şiş insanlar getiriliyordu, eline tükürür ve, Bismillah diyerek başına koyduktan sonra, Hazreti Peygamber'in elinin yerine, demek suretiyle orasını sıvazlar ve şiş de derhal inerdi.